Cuma'nız mübarek olsun aziz ve sevgili akra dinleyicileri. Allah bu mübarek, sevaplı, nurlu günün hayrından, bereketinden en güzel tarzda hissemende olmayı cümlenize nasip eylesin. Bugünkü sohbetimde hadisi şeriflerin içinden umumi esasları anlatan üç tanesini size açıklamak istiyorum. Büyük alim İmam Beyhaki'nin rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyurmuşlar ki: Men uktileye ve o utuya teşekere ve zulme feğfara. وَظَلَمَا فَاسْتَغْفَرَ اُلَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ muhtedun. Sadaka Resulullah. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözlerinin ne kadar güzel. Aynı zamanda müzikalitesi var, secileri var, şiir gibi. Ama e, en güzeli kelamının, kelimelerinin güzelliğinin altında yatan... Derin manalar hiç şüphesiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu kadar küçük e, bir e, satırın içine, bu kadar az kelimelerle ne kadar büyük manalar sığdırmış Allah'ın lütfuyla. Ki e, hadis-i şeriflerden biliyoruz. Peygamber Efendimiz'e az sözle çok mana ifade etmek kabiliyeti Allah tarafından özel bir bağış olarak ikram olunmuş. Çok güzel bir e, hal ve biz de bunları e, bizim için güzelliği kolayca hatırımızda tutabiliriz, ezberleyebiliriz ve manasına tabi riayet etmemiz o zaman daha kolay olur. Şimdi ne buyuruyor Peygamber Efendimiz? Sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem açıklamaya başlayalım. Buyuruyor ki, مَنُبْدِلِيَ فَصَبَارُ Hani insanlar bazen hastalanırlar, başlarına sıkıntılar gelir, belalar gelir, çeşitli üzücü durumlara düşebilirler. İnsanlık hali, dünya hayatı diyoruz buna. Tabi bunların hepsini gönderen, yazan anlamıza, kaderimize Allahü Teala Hazretleri. Allah imtihan için kullarını çeşitli durumlara düşürüyor ve davranışlarına göre onları mükafatlandırıyor. Kim böyle bir hastalığa tutulur, bir belaya maruz kalır, üzücü bir duruma düşerse diyor Peygamber Efendimiz, kasabar. Bu durumda bir Müslümanın ne yapması lazım? Sabretmesi lazım, sabrederse. Evet, dinimizin çok çok çok önemli bir e, yönü, efendim e, sabredince Müslüman'ın sevap almasıdır. Dinin yarısı sabırdır, yarısı şükürdür denilmiştir onun için. Demek ki hasta olabiliriz. Amanlı hastalık, amansız hastalık. Öldürücü hastalık, geçici hastalık, büyük, küçük veya sıkıntı, üzüntü, üzücü olaylar, efendim haksız muameleler, mali bir takım sıkıntılar bunların hepsi İptila deniliyor Arapça. Allah tarafından insan onlara müktela kılınmış oluyor. Bu bir imtihan. Bunların karşısında Müslüman sabredecek. Sabrederse dört tane şey söyleyecek Efendimiz. Sonunda buyuruyor ki işte böyle yapabilen insanlar için ''Ulaike lehumul emn'' Onlar emniyet içinde olacaklar. Nerede? Ahirette emniyet içinde olacaklar. Allah'ın kahrından, gazabından cehennemden uzak olacaklar, cennetine girmiş olacaklar, huzur ve emniyet içinde olacaklar ve hummetedûn ve onlar hidayet üzere yürümek kendilerine nasip olmuş kimselerdir ve cennete efendim Allah'ın ahiretteki büyük ikramlarına ulaşması kolaylaştırmış kimselerdir denilmiş oluyor. Birincisi efendim eğer başımıza üzücü bir olay gelmişse sabredersek diye sabır konusunda. Menuttiliye fesabere kim ki bir şeye müptela kılınırsa hayatında bir üzücü olayla karşılaştırılırsa Allah tarafından ve sabrederse. Virgül ve o tıya teşekkere. Eğer kendisine bir nimet verilmişse, efendim bir mevki, bir makam, bir para, bir evlat, efendim güzel bir durum, sevindirici bir durum kendisine böyle bir maddi manevi görünür görünmez dünyevi uhrevi bir ikram bir nimet bir güzel şey verilmişse feşeker o zaman da ona şükrederse evet işte müslümanın davranışlarının önemli bir bölümü de budur. E, müptela olursa sabredecek, nimete mazhar olursa şükredecek. Evet. Bir şeye müptela olursa, sabrederse, kendisine bir şey ikram olunup verilirse Allah tarafından, ona da çok şükür Ya Rabbi der, şükür edebilirse. Sonra, yine virgül diyelim, noktalı virgül diyelim, ve zulme fe kendisine zulmedilir, haksız muamele yapılır da, ve affederse, zulüm, Çeşitli şekillerde olabilir. Çok geniş bir kavram. hak yere, haksız yere bir insana e, ters bir muamele yapmak demek. Bu işte yaralamak, öldürmeye kadar gider. Malını almaya e, ait bir haksızlık olabilir. E, sözle bir haksızlık olabilir. Üzücü bir muamele yapmak olabilir. Derece derece, renk renk, merdiven merdiven, kademe kademe bir haksızlık. Yani bir Müslüman böyle bir kimse tarafından bir ters muameleye maruz kalır, mazlum ve mağdur olursa, o zaman da karşısındaki Müslümansa, efendim, e, tabii e, hakkını aramak gerekebilir, efendim, e, icabında, efendim, kendisini savunması gerekir, onları da ayrıca açıklarız, ama bu Diyor ki Peygamber Efendimiz bir haksız muameleye uğramış da affetmişse gene. Hani hadi affettim seni. Baştarım sen bana şözülme yaptın, şu haksızlığı yaptın ama seni affettim derse. İşte bu affetmek de çok büyük bir şey oluyor. Tabii bu affetmenin hududu var. İnsan kendisine ait bazı şeyleri affeder de topluma zararı, zararı dokunan şeyleri affedemez. Onu bugün de biliyoruz. Yani kanunlar bazen bir şahıs ben davacı değilim Dese bile suçlunun yakasına yapı Yapışabiliyor Kim takip ediyor o suçluyu Ben davacı değilim diyor şahıs çekiliyor kenara ama Cumhuriyet savcısı e, Yakasına yapışıyor bırakmıyor Hayır o affetse bile ben aff affetmek e, Şeyini kabul etmiyorum Sen bunu topluma karşı bir suç olarak işledin gel bakalım ver cezasını Diyebiliyor Tabi böyle durumlar var Hatta bir keresinde ben okumuştum da çok efendim şaşırmıştım. Sanıyordum ki Müslüman pasif olacak, efendim boynunu bükecek. Diyor ki Peygamber Efendimiz bir Müslüman malı ve canına kas edildiği zaman, malı da diyor yani sadece can değil, malına ve canına kas edildiği zaman mücadeleye kalkışırsa ki bu onun hakkıdır, savunma hakkıdır ve öldürülürse şehit olur. Yani Diyelim ki daha başında gidiyorsunuz birisi yolunuzu kesiyor, malınıza istiyor, ver paraları efendim boşalt efendim ceplerini efendim vesaire veyahut kamyonu durduruyor ve malları almaya kalkıyor diyelim mesela o da vermek istemiyor, bir mücadele sonunda yaralanıyor, şehit oluyor yani ölüyor, şehit sayılıyor yani ben sanıyordum ki mal ne olacak canım nasıl olsa efendim gelir ses çıkartmayayım desin ama öyle dedirtmiyor dinimiz yani haksızlığa öyle o kadar yüz verdirtmiyor onun karşısında mücadele etmeyi asil bir soylu bir davranışı olarak kabul ediyor tabi bu gibi durumlar e, bu yönüyle de burada parantez içinde anlatılmalı affedilebilecek şeyler affedilir affedilmemesi gereken yapıldığı zaman karşı taraf bunu adet edindiği zaman cemiyetin düzeni bozulacaksa o zaman da affetmek hani merhametten maraz hasıl olur demiş büyüklerimiz maraz hastalık demek yani çok acıyınca hastalık çıkar nasıl bir hastalık çıkar ahlaki bir hastalık çıkar sosyal bir hastalık çıkar bazı şeyleri de affetmemek lazım hatta yine peygamber efendimiz diyor ki yani eski ümmetler kendilerinin fakirleri yoksulları, efendim, itibarsız, böyle çevresiz olanları, güçsüz olanları suç işlediği zaman onların suçlarının cezalarını ceza verirlerdi. Ama soyluları, itibarlıları, asilleri çevresi olanlar suç işlediği zaman ona ses çıkartmazlardı. Onun için helak oldular. Böyle bir şey yapılmamalı. Yani en yakınım bile bir suç işlese onu cezalandırırdım diye hadis-i şerifler var. Bu da İslam'ın her yönden ne kadar her tarafını işin düşündüğünü ve ne kadar güzel olduğunu, ne kadar mükemmel olduğunu, ne kadar çok yönlü olduğunu, ne kadar ilahi olduğunu, ne kadar dengeli olduğunu gösteriyor. Demek ki affedilebilecek bir şey, bir şey olduğu zaman davranışında bir kaba söz söylemiş, bir yanlış iş yapmış, kendisinin efendim maddi manevi bazı zararlara uğramasına sebep olmuş ama eh özür diliyor tamam, o zaman onu affederse, başından başlayalım, bir Müslüman Efendim bir şeye e, rahatsızla üzücü duruma düşer, müptela olur da sabrederse, veyahut kendisine bir Allah tarafından nimet verilir de ona şükrederse veyahut kendisine bir haksız işlem muamele yapılır da yapanı affederse ve zaleme festeghferâ yani veyahut da insan bazen kendisi frenleri tutmaz, yanlış işi kendisi yapar, kendisi başkasına zulmeder haksız muamele yapar ama yaptı ne olacak? Hemen dönecek, hemen bırakacak hatasını anlar anlamaz derhal bırakacak. İş işten geçmişse tabi o zaman da af dileyecek Allah'tan. Ya Rabbi ben zul zulmettim, haksızlık yaptım. Zulüm tabi bazen günah manasına da geliyor. Şu günahı işledim ya Rabbi beni mağfurette et affeyle pişman oldum diyecek. Evet böyle kendisi zulmettiği zaman da istiğfar ederse işte bu insanlar huzur ve emniyete ulaşmışlardır fahirette ve hidayete ermişlerdir. Efendim mutlu sona ulaşmak kendilerine bahşedilmiş, kolaylaştırılmış demektir. Bu hadis-i şerifi hayatımızda uygulasak nereler güzel olacak değil mi sevgili dinleyicilerim? Yani bunların hepsi insanın başına gelebiliyor. Başımıza hastalık gelebilir, üzücü şeyler gelebilir. O zaman sabredeceğiz Müslüman olarak. Bu sabrı çok kimse yapmıyor maalesef. Feryadı figanı basıyor, itirazı yükseltiyor ve hatta Allah'a asi olacak, Allah'ın hoşuna gitmeyecek tarzda ifadeler de kullanabiliyor. Böyle olmaması lazım. Dişini sıkacak, sabredecek. Nimetleri anlayacak nimetlere de şükredecek. Haksız muamele yapılmışsa engin bir iç alemi olacak, zengin ve engin bir iç alemi affedecek. Bağışladım seni. Merhum Arif Asya'nın bir efendim şiirini hatırlıyorum. Affı umumi diye onu affettim, bunu affettim diye güzel bir şiiri vardır. Nur içinde yazsın Evet, insan biraz da engin olmalı, bağışlayıcı olmalı. Affetmek büyüklüktür bir de hatalarını anladığı zaman derhal dönmeli, frenlemeli kendisini. Özür dilemeli hem haksızlık yaptığı kişiden hem de tabii Allahu Teala Hazretlerine yönelip ya Rabbi ben zulmettim, haksızlık ettim. Affet ya Rabbi. Nasıl telafi etmem gerekiyorsa onu da yapayım diyecek. Çok güzel bir prensip. E, grubu bu hadisi şerifte gözümüzün önüne serilmiş oldu kulağımıza geldi Allah gönlümüze nakşeylesin bu güzel manaları sabırlı şükürlü efendim affedici tevbe edici kullar eylesin cümlemizi gelelim ikinci efendim hadisi şerife, ben bir kitabı önüme açıyorum, o sayfa içinden size seçiyorum hadisi şerifleri i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'dan taberani rivayet etmiş rahmetullah aleyh. Efendimiz buyuruyor ki, bu ikinci kısa hadisi şerifte, bu da hatırla kalabilir. Men kitab kitaballah hedahu mined dalale ve vakahu suel hisabi yevmel kıyanı bakın burada da cümlelerde paralellik var Efendim ses güzellikleri var aynı zamanda. Efendim çok böyle özlü bir söz. Efendim bizim atasözü dediğimiz e, zaman anladığımız gibi ve ve manası çok genel bir hakikati ifade ediyor. Çok güzel ve bu hadisi şerife sımsıkı sarılsak kurtuluşumuza vesile olacak. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz kim Allah'ın kitabına sarılırsa, tabi olursa, ittiba ederse, yani uyarsa ona, onu kendisine önder ediniyor, Allah'ın kitabını rehber ediniyor ve ona uyduruyor kendi hallerini, tabi oluyor Allah'ın kitabına. Ne demişse yapıyor, neyi yasaklamışsa bırakıyor. Kim Allah'ın kitabına ittiba ederse, hedahu mined dalale, Allah onu sapıklığa düşürmez, sapıklıktan kurtarır, satmaktan kurtarır, hidayete erdirir, Rızası yoluna sokar, yani sonunda mükafatları vereceği güzel bir efendim yöne çevirir ve vakahu su el hisabi yevmel kıyame, kıyamet gününde de mahkemeyi kübrada müthiş bir şekilde hesaba çekilmekten onu korur. Gel bakalım niye şunu şöyle yaptın, niye bunu emrettiğim halde yapmadın gibi çeşitli efendim itaplar, çeşitli hırpalamalar, sorgular, terlet terletici bir hesap olabiliyor bazı insanlara efendim suil hesap yani hesabın kötü bir şekilde cereyan etmesi bazı insanlar için oluyor bazıları da güzel bir şekilde kolay bir hesap görüp geçiyorlar yani tamam geç bakalım dün akşam polis bizi durdurdu köprüyü geçerken efendim Allah Allah dedim ben e hayrola böyle bir karanlıkta geçiyoruz saat 1'e yakın kişilerden geçtik polis işaret etti şu tarafa biz girdik öteki polisin yanına kadar geldik baktım elinde Türkler var anladım ki alkol muayenesi yapmak istiyor orada onun için bizim arabayı alkol muayenesi yapmak üzere oraya sevk etmiş tabi şöyle başını eğdi polis memuru baktı benim simama sakallıyım yanımdakilere baktı efendim İslami kıyafetler Duyurun geçin dedi. Biz de hayırlı görevler dedik efendim geçtik. Yani kolay bir geçiş. Yani bir durdurma oldu ama kolay bir geçiş. Tabii ahirette de bazı insanlar bir hesap görecekler ama hesab hisaben yetsiira kolay az bir şekilde bir hesap. Ondan sonra cennete girmek. Bir de en yüksek insanlar var. Allah bize ...o duruma nail eylesin... ...o muameleye mazhar eylesin... ...ondan hiç hesap görmeden cennete girecekler... ...bir gayri insan, ...muamele hesap vesaire olmadan... ...hani bir çok büyük toplantı... ...şerefli, güzel... ...herkesin muhabbet ettiği toplantıyı düşünün... ...herkes kuyruğa girmiş... ...biletler elde efendim kontroldan geçiliyor... ...içeriye giriyorlar... Efendim ...girmek isteyen bir sürü insan bilet bulamamış... ...dışarıda bekliyor... ...ama bakıyorsunuz birisi arabayla geliyor... o oh, ...koca kapılar açılıyor... Herkes selam duruyor. Hiç öyle bir e, sorgu sual olmadan içeriye giriyor o toplantıya. Kim diyorsunuz bu? Protokoldan mı? Meşhur şahıs falanca elbette tabi ona biletim var mı diye sorulur mu zaten? O toplantının şeref misafiri oluyor. İşte bazı insanlar da gözümüzde böyle bir manzara serilsin diye böyle şeyler hatırma geldiği için söylüyorum. Bazı insanlar da cennete bir gayri hesap girecek. Neden? Allah'ın sevgili kulu, dünyada Allah'ın rızasına uygun yaşanmış, allah Teala Hazretleri onlara sorgu, sual etmeden, defter divan açıp, efendim etmeden bir gayri hesap cennete sokacak. E, bu hadis şerifte bakın ne diyor? Allah kötü bir şekilde hesaba maruz kalmaktan ve sonunda da tabi hesabı bozuk çıkıp da cehenneme düşüp azap görmekten korur insanı. Hidayete erdirir ve cehenneme düşmekten korur. Kötü bir hesaba çekilip mahvu, perişan olmaktan korur. Kimi korur? Bastıra bastıra üstüne söylüyoruz. Allah'ın kitabına tabi olanları korur. Yani Kur'an-ı Kerim'e tabi olacağız. Hepimiz müminler olarak, Müslümanlar olarak aziz ve kıymetli dinleyicilerim, Kur'an-ı Kerim bizim rehberimizdir. Allahu Teala Hazretlerinin emirleri ve yasakları var içinde. Bunun Fatiha'sından Kulayzübirak bin Nasi eee şeyine kadar, efendim Suresi'ne kadar, sonuncu Suresi'ne kadar içindeki ahkam bizler için Mehmet Akif ne güzel söylüyor. Yani ölüler için inmedi ki bu kitap cenazelere okunsun, kabirlerde okunsun diye inmedi ki diriler için indi. Dirilerin hayatı birlik ve düzenlik içinde olsun diye indi. Hayatlarını düzenlemek için, güzel ahlakı yerleştirmek için, güzel şeyler yapsın insanlar. Dünyada birbirlerini kırmasınlar, üzmesinler diye bir nizam getirmek için indi. Tabi onun ahkamına herkes uyarsa, nizam olacak, uyumazsa... E duymayan da cezasını bulacak. Onun için bu konuda kendinizi bir kontroldan geçirin. Kendi kendinizi sorgulayın sevgili dinleyicilerim. Yani Allah'ın kitabı muhakkak ki evinizde kaç tane vardır Kur'an-ı Kerim. Kimisi yaldızlı, kimisi büyük, kimisi küçük, kimisi tercümeli. Evet Allah'ın kitabı elinizde var ama Allah'ın kitabına uyuyor mu yaşayışınız, halleriniz, ahlakınız, davranışınız, adetleriniz, Kazancınız, ailevi münasebetleriniz, komşuluk münasebetleriniz Allah'ın kitabında bize emrettiği şekilde mi? Yasaklarından kaçınıyor musunuz? Bunu, bunu bilmek için Allah'ın kitabını bilmek lazım. Allah'ın kitabını bilmek için de güzel bir zamanımızı, günümüzün hatırlı büyük bir zamanını Allah'ın emirlerini öğrenmek, kitabını öğrenmek için harcamak lazım. Bunu çok kimse yapmıyor. Kur'an-ı Kerim'i birazcık böyle kekeleyerek okumayı kendisine kafi sanıyor. Ömrü böyle geçiyor. 70-80 yaşına geliyor. Kur'an-ı Kerim'i okumadan göçüp gidiyor. Kulüvallahu hadi bilmekle, efendim, Elhamdülillahi suresini bilmekle işin biteceğini sanıyor. Hayır, Allah'ın kitabını bilecek. Allah'ın ahkamını bilecek. Allah'ın haramlarını bilecek. Efendim Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini, Kelam-ı Kadim'ini kendisine önder ve rehber edinecek, ona uyduracak kendisine, bu benim nizamnamemdir, bu benim ilahi kanunumdur, bu Allah'ın bana hitabıdır, bu Allah'ın mukaddes kitabıdır diye, onu göğsüne basacak, Başını öpüp başına koyacak, gönlünden ona tabi olacak, ahkamını da bilecek tabi, cahilce hareket etmeyecek, bir Müslüman ariftir, elbette alimdir, efendim... Elbette Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uyması gerekiyor. Lütfen hepimiz kendimizi kontrol edelim ve Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uyan insanlar olmaya çalışalım. Kur'an-ı Kerim'i açalım, ayetleri okuyalım, manasını ve alini ve kendi kendimize soralım. Bu ayetlerde anlatılan şeylere benim yaşantım, benim hayatım uyuyor mu? Benim davranışlarım uyuyor mu? Uymuyorsa. Kur'an-ı Kerim'e göre kendimizi düzenleyelim ki Allahu Teala Hazretleri bizi efendim korusun kıyamet gününde ve hidayete erdirsin ve cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Çocuklarımızı da Kur'an-ı Kerim bilgisiyle yetiştirelim. Çocuklarımızın mutlaka bilmesi gereken bir bilgi dalı Kur'an-ı Kerimdir, dindir, imandır ama öbür tarafta İngilizce öğrensin, mühendislik öğrensin, tıp öğrensin, çeşitli ilimleri öğrensin, hatta onda Profesör olsun, efendim iktisaslar yapsın, hatta birkaç fakülte bitirsin. Ama mutlaka ve mutlaka Allah'ın kitabını hepimizin bilmesi lazım. Bileyim diye şevkle okuması lazım. Her gün Kur'an-ı Kerim için lütfen biraz zaman ayıralım, birkaç saatimizi Kur'an-ı Kerim'e ayıralım diye sizlere hatırlatıyorum şu mübarek Cuma gününde sevgili Akra dinleyicilerim. Gelelim üçüncü hadisi şerife. Zaten bu ikisi insanları hidayete erdirmek için, cennete götürmek için kâfi kuralları, efendim esasları ihtiva ediyor. Ama hani bir şeyi üç defa yapmak da sünnet olduğundan üç hadisi şerif olsun diye ben üçüncü hadisi şerifi de size okuyacağım. Bunu da El Bezzaz rivayet eylemiş. Peygamber Efendimiz burada da yine umumi bazı esaslar bize e, ifade buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Allah şefaatine erdirsin cennette komşu eylesin cümlemizi kendisine. Onun köşkünün yanında köşklerimiz olsun inşallah. Buyuruyor ki men tenebe erbaan dehalel cenne. Eddimâe vel emvale vel furûce vel eşribe. Ne kadar kısa bakın, yani kaç tane e kelimeden ibaret bir kısa cümle bu da. Diyor ki Efendimiz, dört şu dört şeyden sakınan, korunan, bunları yapmayan insan cennete girer. Girmiş demektir. Dehara mazi sigasıyla yani cennete girdi diyor. Kim ki bunlardan, bu dört şeyden korundu, cennete girdi. E, daha cennete gitmedik girdi diyor. Ne demek? Yani mutlaka girer. Girdi sayısın kendisini demek. Orada da bir güzel bir mana var tabii böyle söylemesinde de efendim. Seyyet hulü demiyor. Girecek demiyor. Girmiş sayılır diyor. Onun için bu dört şeye de dikkat edelim. Bundan kendimizi koruyalım. Nedir bu dört şey? Sıralıyor efendimiz. Edima. Ed dima dem kelimesinin çoğuludur. Kan demek. Kanlardan kendisini koruyan. Ve emval. Emval mal kelimesinin çoğuludur. Yani efendim insanın sahip olduğu efendim varlıklar efendim eşyalar e, mülkler. Ve furuc furuç da felç kelimesinin çoğuludur. E, aslında efendim terasül aleti demek ama buradan kastedilen efendim namus oluyor. Vel eşribe bu da şarap kelimesinin çoğuludur. Meşrubat yani içecek şeyler demek. Bunları açıklayalım. Dört şeyden sakınacağız, sakınacağımız şeyleri bilelim, tarifi doğru ve güzel yapalım. Bir, kanlardan sakınacak Müslüman, kendi sakınabilirse cennete girecek. Kanlar, nedir kanlar muhterem e, dinleyicilerim? Bir insan bir insana bıçağı çekiyor, saplıyor, kanını yere akıtıyor, kanları yerlere saçılıyor. Aa, olmadı. Geçen gün gazetede var, bir dehşet içinde okudum, efendim... Kocası bıçağı eline almış, karısı bıçağı eline almış. Tabi kimse bilmiyor ama olay yerine geldikleri zaman olaydan o anlaşılıyor. İkisinin elinde de bıçak var. Efendim, Bıçaklaşmışlar, dü düello yapmışlar adeta. Bıçaklamışlar, birisi ötekisini öldürmüş. Hani hayatı beraber sürdüreceklerdi bir yastıkla... ...kocayacaklardı, mutlu olacaklardı. Hani İslam'ın böyle bize tarihte gösterdiği, sergilediği mutlu aile tipleri... ...o başörtülü hanımefendiler, efendi bugün ne istersin buyur emret diye... ...kocasına itaatli olanlar, hani o hanımına sevgili, saygılı, güzel ifadeler kullanan... ...onu himaye eden, yediren, içeren, giydiren, üzmeyen, yormayan efendim, efendiler nerede bu böyle eline bıçaklar alıp birbirleriyle efendim dövün eden çiftler tabii bu alınan terbiyenin yanlışlığından kültürün kaymasından İslam'ın hakimiyetinin dışındaki sahalara bunların hayatlarında düşmüş olmasından kaymış olmasından kaynaklanıyor. Aziz ve muhterem kardeşlerim İslam'da can son derece önemlidir. İnsan değil başkasının canına kendisinin canına bile kıyamaz. Can benim değil mi? İstediğimi yaparım diyemez. Kendi canına bile kıyamaz. İntihar ederse kendi canına kıyarsa cehennem boylar. İntihar etmek diyor. Hocam çok acıyor. ızdırabım var. Dayanamıyorum. Dayanamıyorsan ona hani demin ki hadis-i şerifte okuduğumuz gibi sabredeceksin. Oradan ecir alacaksın. Allahu Teala Hazretlerine yalvaracaksın ama can sana emanettir can. Senin değildir can. Allah'ın sana verdiği emanettir. Ona iyi muamele etmen lazım. Kıyamasın. Kendi canına kıyamadığın gibi başkasının canına da kıyamazsın. Büyüklerin canına kıyamadığın gibi küçüğün canına da kıyamasın. Bebeğin canına da kıyamasın. Çocuğu da aldıramaz bir efendim, anne evlat istemiyorum diye. Efendim düşük yapamaz. O da onun da bir haysiyeti var. Onun da bir varlığı var. Hasılı katil olamaz. Kan dökemez. Can yakamaz. Haksız yere bir kimsenin kanını yere dökemez. Bizim, e, benim fakültede okuduğum yıllarda hatırlıyorum gençler maalesef kışkırtıldığı için birbirleriyle çarpışırlardı. Bu, bu memleketin evlatları birbirleriyle hani o karı kocanın çarpıştığı gibi karşılar, karşı karşıya geçip silah alıp birbirleriyle uğraşırlardı. E, ben onlara söylerdim bakın biriniz ötekisinin burnuna bir yumruk vursa yere bir damla kanı, damlasa o kanın hesabını veremezsiniz. Yapmayın böyle. Aralarına girerdim. Silah çekerlerdi, patlardı silahlar. Ben aralarına girerdim. Yumak gibi birbirlerine sarılmışlar, kavga ediyorlar. Ayırmaya çalışırdım. 5-6'sı birisinin üstüne çullanmış falan Tabii bunlar nedir muhterem kardeşlerim? İslam'dan ayrılmanın örnekleridir bunlar. İslam'dan ayrılınca insanlar birbirlerine aynı vatanın vatandaşları olsa bile düşman oluyor. Kendi ırkını düşünüyor. Ben Kürt'üm diyor. Ben Türk'üm diyor. Ben bilmem şöyleyim, ben böyleyim diyor. Ama Müslüman olduğu zaman Yunanlı bile Müslüman olunca geliyor, efendim bize e, boynumuza sarılıyor. Alalım şeyi efendim o eski cat city ımız. sonra Yusuf İslam adını alan o mübarek kardeşimizi e, ben hastayken hastaneye de geldi geçmiş olsun dedi. Böyle sakal bırakmış, cübbe giymiş. Efendim tam bizim Karadenizli Müslüman kardeşlerimiz gibi tatlı bir kıyafete bürünmüş e, Yunanlıydı. Ama Müslüman oldu. Bak nasıl kardeş oldum, nasıl aramıza geliyor, nasıl böyle İslami çalışmalar yapıyor, nasıl parasını İslam'a harcıyor, vakıflar kurmuş. Ha demek ki İslam, İslam toplumun düzenini de sağlıyormuş, kardeşliği de sağlıyormuş. Bazı insanlar maalesef İslam'ı düşman edindiler, İslam'ı kültürümüzden silmeye çalıştılar, İslamla savaş açtılar. İşte bütün bu kan dökmelerin efendim müsebbibi. Gerçek failleri onlar da çünkü İslam insanların gönüllerinden çekilip alınca insanlar çok vahşi varlıklar oluyorlar. İşte Sırpları görüyorsunuz, işte efendim Kafkasya'yı görüyorsunuz, işte Afrika'yı görüyorsunuz, işte Afrika'daki katliamları görüyorsunuz. Ruanda'da vesaire de bilmem Tutsi kabilesine falan canım onun ötekisinde falan yaptığı katliamları insanların haddi hesabı yok ölenlerin. İşte böyle şey yok İslam'da. oğlu muhteremdir. Kanı dökülmez. Kimsenin canına kast edilmez. Kim kan dökmekten kendisini koruyabilirse bir. Eddimâ dediği bu. Adam öldürmek yok, yaralamak yok vesaire. Emval insan tabi mal sahibi olmak istiyor. Kazanıyor, uğraşıyor filan. Efe, efendim ama bunları haksız yerden iktisap ederse, rüşvetle alırsa, haksızlıkla alırsa, hırsızlıkla alırsa efendim, na hak yere gayrı meşru şekilde kazanırsa ne oluyor? Bunlar da haram oluyor. Haram mallar haram mülkler, haram varlıklar ne oluyor? Bunlar ahirette feci bir şekilde cezaya uğramaya sebep oluyor. Dünyada da hayrını görmüyor. Çocuk çocuğunda da çeşitli şekillerde tezahür ediyor bu aldığı haramların efendim zararları ailesinde, kendisinde, sıhhatinde, çocuğunda, çocuğunda, dünyasında da görülüyor. Yani ben böyle çok insanlar hatırlıyorum. Haram malları dolayısıyla kendi oğlunun çocuğunun suikastına bile uğramışlar feci bir şekilde efendim hayatları sona ermiş olabiliyor onun için can yakmaktan adam öldürmekten kaçındığı gibi bir insanın malları edinmekte de haramdan kaçınması lazım helalinden kazanmaya helalinden mal mülk edinmeye çok dikkat etmesi lazım böyle olursa cennete girebilir üçüncüsü vel fruj, yani namusuna dikkat edecek yani kendi namusuna gölge düşürmeyecek, başkasının namusuna tecavüz etmeyecek. Efendim, zinaya yaklaşmayacak. Zinaya yaklaşmayın diyor Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hazretleri. Ve la takrabuz zina. Vela teznu demiyor, zina etmeyin demiyor. Zinaya yaklaşmayın diyor. Alimler burada bu ifadedeki inceliğe dikkati çekiyorlar. Zinaya insan birden düşmez. Zinaya yaklaştırıcı bir takım ön şartlar, ön işler oluyor, bakışmalar oluyor, işaretleşmeler oluyor, tanışmalar oluyor. Efendim iş yavaş yavaş ilerliyor, yangın gittikçe daha fazla bacayı sarıyor, sonunda... İnsan günaha düşüyor. Onun için İslam her türlü kötülüğü önceden engellediği için diyor ki, velat akrabü zina. Zinaya yaklaşmayın. Yani sizi zinaya yakın duruma getirmeye sebep olacak işlere bile bulaşmayın. Yabancı bir kimseye bakmayacak bile bir Müslüman. Emin olun, Cennette derece kazanmak, dünyada İslami bakımdan büyük bir mertebeye ulaşmanın çok önemli bir şartıdır. İnsanın haramlardan kendisini, gözünü, elini, dilini, efendim, tenasül uzvunu koruyabilmesi çok önemli. Ve bu devirde maalesef bu küçümseniyor. Yani modern tahsil gördüm diyor, ben Avrupa'da okudum, Amerika'da okudum, onlar böyle şeyleri aldırmıyorlar. Aldırmıyorlar da mutlu mu oluyorlar? Amerikalılar mutlu mu? Avrupalılar mutlu mu? Onlar da arayış içinde. Biz mutluyduk. Müslümanlar mutlu. Yani insanlığa mutluluğu veren İslam, Avrupalı, Amerikalı bize ahlak konusunda örnek olamıyor. Ahlaksızlıkla örnek oluyor görüyoruz efendim ne kadar e, şeni feci efendim çirkin kötü e, ahlaksızlıkları var homoseksüellik onlarda efendim bilmem flört onlarda vesaire vesaire çeşitli çirkin şeyler onlarda işte bunlardan da konulacak bir Müslüman Müslüman namusuna tenasül uzuna sahiptir namusuna gölge düşürmez kendisi namuslu yaşar başkasının namusuna da göz dikmez veya zarar vermez, hem de başkasının namusunu da koruyor. Bir mecmuada okumuştum, 1904'te mi, 5'te mi, yani bundan 90 sene kadar önce, Kabal Çarşı'ya Fransız Sefareti'nden şöyle bir grup gelmiş, Kapalı Çarşı tarihi bir yer, egzotik bir yer. Fransızlar merak ediyorlar. Oradaki mallar da, antikalar filan da tabi onların dikkatini çeker. E, Türk mallarından bir şeyler alacaklar 1905 seneleri filan. Padişahlığın olduğu, Osmanlı'nın yaşadığı devrede. Kapalı Çarşı'ya girmişler. Kapalı Çarşı esnafı şaşırmış. Yani Kapalı Çarşı'da kadın dolaşmazdı ki eskiden erkekler alırdı alacağı şeyleri. Kadınların öyle çarşı pazarda dolaşması olur mu? Tabi biraz da peçeli değil. Efendim çarşı değil Fransız madamları biraz e, garipsemişler tabi çarşı içinde esnaf var efendim hammal var tezgahlar var çeşitli insanlar var bazı kavadaylar kenardan şöyle yan bakma bıyık durma falan başlamışlar ahlaksız bir durum bakış da kötü bir şey tabi onun üzerine bizim hacı babalar e, Müslüman tüccarlar orada bir harekete geçmişler kaçırtmışlar o yan bakanları bıyık duranları kaçırtmışlar Tabii ne oluyor diye o Fransızlar da dikkat etmiş bu şeye, kitaplarına yazmışlar. Diyorlar ki Türkler, o yazdıkları kitapta, Türkler namuslarına çok düşkün, çok namuslu bir e, millettir. Kendilerinin namuslarına düşkün oldukları kadar gözlerinin önünde başkasının namusuna da yan bakılmasına tahammülleri yoktur. Bakın orada bizim adamlara yan bakmaya dahi müsaade etmediler diye etmiş Evet, e, namusumuzu da koruyacağız. Helalinden mal edineceğiz, kanda dökmeyeceğiz. Sonucu nedir? Ve eşribe, meşrubat. Meşrubat, evet meşrubat ikiye ayrıldır ana hatlarıyla. Bir, helal meşrubat. iki haram meşrubat. Şaraplar ve çeşitleri. Ee, i̇nsan, e, bizim bir profesör da fakültemizde, Hamdi Ragip Atatürk, Allah rahmet eylesin. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı zaman, Almanya'ya gitmiş, kocaman bir sofrada e, Türkiye heyetiyle Alman heyeti oturmuşlar. Sofra donatılmış, tabii çeşitli yemekler geliyor ve çeşitli içkiler konulmuş. Dikkat etmişler. Hamdiragut Bey kendisi anlatmıştı. Efendim e, içki almamış, sadece efendim meşru olan helal olan meyve suyu gibi, efendim e, maden suyu gibi normal su gibi meşrubatları almış. Demişler ki, efendim, beyefendi e, işgalmıyor musunuz? Demiş ki Allah'ın, öyle dedim diyor, kendisi öyle anlatmıştı. Allah'ın o kadar çok helal meşrubatı var ki, o kadar helalin içinde harama düşmeye gözüm yok tatlı, lezzetli, sıhhate uygun, insana sağlık, afiyet veren, nice güzel meşrubat varken gidip de insan sıhhatine zararlı, karaciğerini bozan, siroz yapan, sarhoş eden, aklı bozan, arabayı efendim direğe çarptıran, efendim boğaz içinde denize uçurtan, çeşit çeşit efendim zararlara sebep olan e, alkollü içkileri, haram içkileri insan gider, içer mi? Tabi içiyor bir bazı kimseler sarhoş oluyorlar ve çeşitli zararlarını da görüyorlar sonunda ama bunun engellenmesi lazım. Onun için Peygamber Efendimiz buyurmuş ki kan dökmekten kendini koruyan, haram mal mülk edinmekten kendisini koruyan, efendim namusunu koruyan, efendim böyle sarhoşluk verici şeyleri içmekten kendisini koruyan bir insan cennete girer diye buyuruyor. O halde biz de kimseye zulmetmemek konusunda etrafı da uyaralım. Biz yetmiyoruz. Kan dök ama kan dökülmemesi konusunda bir sağlam efkar umumiye oluşmasına çok dikkat etmemiz lazım. Hiç kimseye yüz vermeyelim. Katillere merhamet cemiyete ihanettir. İhanet de katil cezasını bulacak. Ka katil alkışlanmayacak hiçbir şekilde. Efendim haram da öyle. Haram yoldan mal edinenleri de olanca gücümüzle engellemeye ve kötüleme, kaç çatmaya gayret etmeliyiz ki onlar da yapamasınlar. Namus konusu da öyle. Kimsenin namusunu efendim gölgelenirmeyeceğimiz gibi bu gibi e, yanlış olan şeylere de karşı tavrımızı almalıyız. Böyle şey olmaz, böyle edepsizlik olmaz. Efendim, aklını başına topla, haddini bil, edebini takın diye bir tavır almamız lazım. İçkiyle de bir mücadele başlatmamız gerekiyor. Evet, çeşit çeşit içkiler hatta tekel tarafından imal ediliyor Türkiye'de ama yanlış, yanlış bir politika. Amerika'da bir ara 1930'lu yıllarda koca Amerika, Hristiyan ülke, efendim onların kitaplarında şarapla ilgili bir hükümde bulunmadığı halde içkiyi bir ara yasaklamışlar. Neden? Akıl ve mantık içkinin zararlarını ilim ortaya koyuyor. Onun için biz de... Dinimize zaten olan, içtiği zaman insan günaha giriyor, içmediği zaman sevap kazanıyor, cennete giriyor. Böyle bir fırsatı kaçırmamalıyız ve bunu var gücümüzle yaygınlaştırmaya çalışmalıyız cemiyete. Yani İslam'a olan düşmanlığımızdan veya uzaklığımızdan dolayı, içimizdeki bazı insanların İslam'la mücadele etmesinden dolayı bu gibi yanlışlıkları yani içkiyi, zinayı, efendim, haramı, rüşveti, adam öldürmeyi vesaireyi efendim böyle adeta hoş görür gibi onun tarafını almak gibi yanlış bir durma kimse düşmesin. Aklını başına toplasın. Allah'ın yoluna gelsin. Allah'ın emrini tutsun da kendisi de toplumda mutlu olsun. Dünyası da ahireti de mamur olsun. Allah cennetine dahil eylesin. Cemaliyle müşerif eylesin. Evet sevgili dinleyicileri bugünkü cuma e, sohbetimizde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üç tane İçindeki manaları dolayısıyla toplumu kurtaracak ana esasları ihtiva eden özlü hadisi şerifinin sizlere arz ettik. Allah cümlenizi dünyada ve ahirette mutlu eylesin. Peygamber Efendimizin sevgisine, iltifatına, teveccühüne, şefaatine nail eylesin. Ve ahirette dileriz bizi ve sizi Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. firdevs Ala'da. Ve Havz-ı Kevserinden doya doya nuş etmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi dünyada ahirette üzerimiz olsun sevgili akra dinleyicilerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereket.